Güneşin batıdan doğmasıyla alakalı olarak hadis-i şerifler okuyorum. Geçen hafta bir hadis-i şerif okudum ama mana veremeden indik. Biraz da güldük. Efendim konuştuk, karışık konuştuk herhalde. Ondan sonra mevzuya giremedik. Şimdi İbn Abbas hadisinde geçen hafta okumuştum, mana verememiştim. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem İza tala'at eş-şemsu min Güneş batısından doğduğu zaman bu kıyamet alametlerin büyüklerindendir. Tezhelü'l-ümmehâtu'an <gülüyor> evlâdihâ. O panik ve sıkıntı o sabah öyle bir hal olacak ki anneler çocuklarını unutacak. Yani kıyametin çok yaklaşma alameti olduğundan çok değişiklik olacak. Anneler çocuklarından ga gafil olacak. Kıyamet günü zaten kıyamet koparken kopmaya başladığında o zaten bütün yüklüler yükünü düşürecek. O çok daha büyük bir olay. Ama annenin çocuğundan gafil olması da az bir olay değil. Vel ehibbetü an themerati Sevgililer kalplerinin meyvelerinden. Kalplerin meyvesi nedir? Özellikle çocuklar. İnsanın çocuğu gönlünün meyvesidir. E, çocuğa çok düşkünlük vardır insanın bünyesinde. İşte en çok sevdikleri çocuklarını unutacaklar. Fteştehil kullu nefsin. herkes başına gelenle uğraşacak. Vay başıma gelen diyecek herkes. Çünkü tevbe kapısı kapanıyor. Veleb tevbe. İlla menkana fi imani. Artık o günden sonra kimsenin tevbesi kabul olmayacak. Ancak evvelce Güneş batıdan doğmadan imanı içerisinde muhsin olan, muhsin ne demek güzel amel işleyen, sade kuru iman da yetmiyor. İmanı içerisinde namaz gibi, oruç gibi, zikir gibi, zekat gibi efendim e, ibadetlerde bulunanlara Güneş batıdan doğsa da sevapları devam edecek. Başkaları için tevbe kabul olmayacak. Fenle uyukte bulu oba cedel, kema keni Onlar Mesela bir gün evvel Namaz kıldılar, sevap aldılar mı? Aldılar. İki gün evvel oruç tuttular, Sevap aldılar mı? Aldılar. Yarın Güneş matıdan da olsa, ondan sonra da Yaptıkları iyiliğe aynı yazılacak mı? Yazılacak. Ama Öbürleri ve Kafirlere büyük pişmanlık Ve nedamet arız olacak. E, günahkarlar da durumları Pek iç açıcı olmayacak. Ne kadar Müslüman da olsalar. Çünkü neden biliyor musunuz? Şu anda mesela ben Şahsen kendi açımdan Düşünüyorum e, Günahlarımız var Tevbe etmemiz gereken e, hallerimiz var Tevbe de ediyoruz Bazen tevbede sebat edemiyoruz Unutuyoruz, gaflet ediyoruz Pişman oluyoruz E şimdi yine tevbe kapısının açık olması Bizi ne yapıyor? Rahatlatıyor ya Ben şimdi geliyorum burada ne biliyorum Bu gece cuma gecesidir e, Yasayı cemaatle kıldık, af olduk Sohbet yaptık cemaatle birlikte Çıkmadan af olduk Hep bunlar hadislere dayanaraktan Bunları düşünüyorum E şimdi yarın cuma sabah namazı Cuma sabah namazını cemaatle kılan Af olmadan çıkmaz buyuruyor Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Oradan bir ümidim var Ondan sonra şunu yaparsan şu af oluyor bu Şu kadar günah kefaret Bütün bunlar bize Bir efendim Müjde ve güvence Ama şimdi bilsem ki Bundan sonra, şu dakikadan sonra hiçbir günah silinmeyecek. Hiçbir tevbem kabul olmayacak. Bu beni çok bunaltır. Şahsen kendi açımdan düşünüyorum. Şu anda biz ne büyük rahatlık içerisindeyiz bunu fark edebiliyor musunuz? Tevbe kapısı açık olarak yaşıyoruz şu anda. Ne günah yapsak da tevbe kapısı açık ve Rabbimiz bekliyor. Ümmetümüz nibertin ve bu gafur. <gülüyor> Günahkar ümmete bağışlayan bir Rab bulunuyor. E şimdi bu güvence nerede? Bir de daha ne kadar tevbe etsem de af olmayacağım diye bilmek ne büyük felaket. Biz ne kadar hamd edelim ya. Biz ne kadar hamd edelim. Şu yaratıldığımız zamanı biz mi seçtik? Bu zamanda yaşamayı, güneş batıdan doğmadan evvel doğmayı biz mi tercih ettik? Bir seçimimiz yok burada. Bu direkt nedir? lütfu kerem, fazlu kerem Rabbimiz bizi seçti. Biz bu imkanları seçmedik. Rabbimiz bizi seçtiyse inşallah Rabbimiz bizi hidayete seçmiştir. Cennete seçmiştir. İslam'a seçmiştir. Ehli sünnete seçmiştir. Evet, Bu ehli sünnet mezhebinde bulunmak, Allah dostlarını sever halde bulunmak, ilim meclislerinde bulunmak, şu zamanlarda, şu kötü zamanda, bu zamanda da herkes doğru yolda mıdır? İyi yolda mıdır? Ne kötü akıbetleri var. Bak elhamdülillah. Büyük nimetler içerisindeyiz. Hamd edelim artsın. Şükredelim ziyade olsun. İnşallah. Kıymet bilmeyen elinden alınır. Şimdi biz bütün nimetlerinden mahrum olanların sebebi araştırılsın, şükürsüzlüktür. Ama bu şükür dillen yetmez yetişmez kalben şükürdür. Bir insan kendi içinde bulunduğu nimetin kıymetini bildiği zaman ona ne kadar hamd edecek gönülden şükredecek, insanlara da o nimeti ulaştırmaya gayret edecek bu tatbiki ve fiili bir şükürdür. Aksi takdirde böyle kenarından kıyısından e, gidebildiğim kadar giderim, işime geldiyse giderim, işime gelmediyse gitmem. Ondan sonra e, maç olursa maç ağır basar, oraya giderim. Aynı güne film denk gelirse dizinin sonu monu önemli bir bölüm, orayı tercih ederim. Falan böyle tercihler ikilemlerde kalırsa He bunlar gerçek manada şükredenlerden olamazlar ya. Nimetin kıymetini bilmiyor ki. Ona göre şükredecek. Onun için Belam'ı ibni Bağur'a Allah'a verdi. Kerametler verdi. İsmi Azam'ı öğretti. Ne dua ederse kabul oluyoruz ya. Sonra akıbet bütün kerametler ondan alındı. imansız gitti. E bunun sebebini Enbiya İzam'dan biri sorduğunda Ya Rabbi sen buyuruyorsun buna kerametler verdin. Bu neden inkara düştü sonra? Mevlana buyurdu. Bir gün bu nimete şükretmedi. Bir kere şükretseydi almazdım buyurdu. Şimdi onun için biz çok şükredelim de bu nimetten mahrum olmayalım. Bugün bu cemaatlere gelemeyenler, gelemez hale girenlerin e, şükürsüzlüğü illaki onları bugün o hale düşürdü. Şükretselerdi artardı da eksilmezdi. Levn reculun entic ferasen lem yerkebha hatta taqum Güneş batıdan doğdu mu kıyamet yaklaşır mı? Çok yaklaşır. Hatta ne diyor milletun tulu'iş şemsu magriben ila en taqum Güneş batıdan doğduğu günde kıyamet kopana kadar bir adam efendim e, atı yavru doğursa o yavru büyümeden binilecek hale gelmeden kıyamet kopar diyor. Tabii Sağlam rivadelerde yine 120 sene olarak biz bunu söyledik. allah Teala'nın ilminde 120 sene hiçbir şey Şu dünyanın geçen ömrüne göre 120 sene nedir biliyor musun? Bizim yaşadığımız 60-70 senelik ortalama insan ömründe bir iki saat bile değildir. Çok yaklaşmış oluyor. وَلَتَقُوُ مَنَّ السَّاعَةُ وَالنَّاسُ Kıyamet koparken Şimdi güneş battan doğacak. Sonra yine düzen yerini bulacak. İnsanlar yine ne yapacak? İşlerine düşecekler. Efendim yemeler, içmeler, alışveriş devam edecek mi? Etmez mi ya? Bu millet varsa, alışveriş mutlaka vardır. Hele bu kadınlar varsa. Hiç durmazlar alışverişsiz. Şimdi, insanlar yine sokağa çıkacak mı? Çıkacaklar. Pazarlar, mazarlar var mı? Olmaz olur mu? Hepsi var. Kıyamet ne zaman kopacak? İnsanlar çarşıdayken Herkes dünya meşgalesiyle Meşgul iken Efendim Çoğu rivaatlerde tabi ne gün kopacak? Hangi gün kopacak? Cuma gün, Cuma gün. Hangi saatte kopacak? <gülüyor> Kuvvetli rivayet akşama yakın İkindiden Sonra İkindiden sonra Akşama yakın kopacak. Bazı rivayetlerde Aşura günü kopacak. Yani Aşura günü cumaya denk gelecek o zaman. Bunlar önemli. İnsanlar çarşıda pazarda kad neşarur raculanil felayte ba'ani ve yani. öyle bir kıyamet kopması başlayacak ki el bir şeyi İki adam bir elbise bir kumaş Efendim beğenmiş biri alıcı biri satıcı Bu durumdayken Onu aldım sattım diyemeden Efendim dürüp katlayıp e, torbaya koyamadan Pat dedi kıyamet kopacak ''Ve Adam lokmasını diyor ağzına götürecek Elinde lokma var Ağzına götürürken yemeden tadına bakamadan kıyamet kopacak. Böyle kıyamet kopmadan zannetme ki çok gök gürleyecek. Zannetme çok şimşek çakacak. Zannetme öyle işaretler olacak. Öyle bir şey yok. Bir anda. Çünkü Sımmetela sonra okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet kelimesinde ne buyuruyor? Estaizbillah ve le'tiyennevun baghteten وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Kıyamet ansızın kopacak hiç onlar farkında bile olamayacak yani kıyametin geleceğine dair hiçbir emare olmayacak şimdi zannetme ki böyle hava kararacak birkaç gün çok karartı olacak falan bütün millet kıyamet mi kopuyor acaba diyecek şimdi mesela hava biraz kararsa falan bizim millet öyle derler eskiden öyle bir laf var kıyamet kopacak gibi oldu ya Böyle kıyamet bağıra bağıra kopmaz ansızın kopacak yaa ama tabi tehlike var la tegubus se'inle ala şirarinnâs kıyamet kimin başına kopacak? en kötü insanların başına kopacak Allah bizi o zamana koymaz amin çünkü Allah diyen durdukça kıyamet kopmayacaksa Allah diyen kalmadığı zaman da zürriyetimiz de kalmasın inşallah Çoluk çocuğumuz da o zamana yetişmesin inşallah. Ya ne yapalım Allah demeyen zamanda biz ya. Ne lazım o çocuğumuz ya? Ya ölmeyi seve seve tercih ederiz. Ya, bu böyle. Ondan sonra bu hadisi şerif sırayla okuyorum. Ali Abdullah radıyallahu an rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yüstedia İsa وَصْحَابِ عَلَى <وَمَجُج> İsa Aleyhisselam ve arkadaşları biliyorsunuz kimle karşılaşacaklar? Yecüc ve Mecüc ile Yecüc Mecüc'ü anlattık mı? Anlattık. Yeni gelenler var, duymamış olanlar var artık bunların da inşallah zamanla kasetleri çıkar. E, tabi yetiştiremiyorlar, hazırlık edemiyorlar, çıkaramıyorlar ama ben de tabi her gün aynı konuyu Konuşmam mümkün değildir. Bu itibarla yecüc mecüc haktır, Kur'an ile sabittir, inkar eden kafirdir. Şimdi bugün tefsirde bir yer yazdırdım. 13. cildi hazırlıyoruz. Yazdırırken efendim önemli konularla karşılaşıyoruz. Maturidi Hazreti'den tefsiriye özellikle diğer ehli sünnet tefsirlerinde çok ilimler ile karşılaşıyoruz. Mesela Rabbimiz bu buyuruyor, "Teaydü billah fariqan ve fariqan hakka aleyhim Allah bir fırkayı hidayete iletti, bir fırkanın da sapıtması kesinleşti. Bu Allah'ın ezeli ilminde böyle miydi? Böyleydi. Ezeli ilim bozulur mu? Bozulmaz. Ezeli yazı bozulur mu? Bozulmaz. Niye bozulmaz? Niye bozulsun? Allah yanlış bilmez ki bozulsun. bu şimdi Meteorolojinin tahmini değil ki. Kar yağacak deyip de güneş açsın. Güneş açacak deyip de kar yağsın. Bu Mevla'nın ilmi bu. Bu bilgi bu. Zan ve tahmin değil. Ama Mevla'nın bu ilminin kulun yapacağı üzerinde bir tesiri var mı yok mu? He? Biraz daha desen tam karıştıracaksınız Yok. O zaman ne olur? Cebir olur. Cebriye mezhebine sapıtma olur. Cebriye ne diyor? Ben içki içiyorum ama elimde değil. Allah mecbur içirtiyor, zorla. Ben ne yapayım? Şimdi nerede gelen? Allah bana diye bu içki içme yazdı mı? Yazdı. Onun yazısı bozulur mu? Bozulmaz. Öyleyse ben de yuvarlarım diyor. O da seni cehenneme yuvarlarım buyuruyor. Hadi bakalım. El mi yaman, beymeyen Şimdi Bizim bu saatte Allahu Teala bu sohbete geleceğimizi biliyor muydu, bilmiyor muydu? Biz şimdi burada mıyız? Buradayız. İsterseniz birbirimize dokunun. Hayal gördüğünüz yok. Varız yani burada O zaman Mevla'nın ezelde bizim bu gece burada olduğumuzu bildiği gibi şimdiki pavyonda olanların da orada olacağını biliyor mu? Biliyor. Biliyor. Peki bizi burada bildi, onları orada bildi. Bu iki bildiği de aynı vakitte doğru çıktı mı? Bu bozulur muydu bu bilgi? Ha birisi yolda geliyordu, kaza yaptı, bacağı kırıldı, hastanede acile gitti, buraya gelemedi. Zaten onun öyle olacağını biliyor mu? E o zaman onu burada biliyor mu? Bilmiyor. O çünkü orada yolda kaza yapacağını bildi ya, o gelemiyor ki. O senin benim gibi değil ya bu iş. Bu tam ezeli ilim. Fakat bu bilgi Efendim O pavyona gidenleri, bara gidenleri Allah öyle bildiği için zorladı mı oraya gitme? Bizi buraya gelmeye zorladı mı? Sizi bir iten oldu mu? Çeken oldu mu? Siz nasıl geldiniz buraya? Seve seve geldiniz, güle eğlene geldiniz. Hoca da bizi biraz da güldürür dediniz Moralimiz düşelir Amin. Peki, şimdi bize hidayet nasip oldu. Ama sonuna kadar bu yolda gider miyiz? Biz biliyor muyuz onu? Bilmiyoruz. Onun için korkuyor muyuz? Korkuyoruz. Şimdi bir kızımlarına dalalet hak oldu. Onları da yanlış yolda görüyor muyuz? Görüyoruz. Ama sonlarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şimdi Mevla bizi burada bildi, onlar orada bildi. Bu bilgisinin bir tesiri oldu mu bizim buraya gelmemize? Olmadı. Bu ne demek? Bu olacağı bilmek demek. Olacağı bilmek demek. O senin bilmen onun öyle olmasına bir katkısı yok. allah Teala bizi ezelde seyretti. Daha bizi yaratmadan evvel ne yapacağımızı bildi. Bize ne verdi? İran ne verdi? Kudret verdi. İmtihan olsun diye bir de nefis verdi. Bir de dış düşman şeytan verdi. Bütün bunları bir imtihan alemi kurdu. Burada kimin ne yolu seçeceğini bildi. Şimdi ne buyuruyor? Estağfirullah. Çünkü diyor, sebep. Niye bir fırkaya dalale hak oldu? Niye bir, bir kısımlarının sapıtması kesinleşti? Çünkü onlar Allah'ı bıraktılar. Şeytanı dost ettiler. Şimdi şeytanları dost etti, edenlerle Mevlay dost edenleri bir tutar mı Mevla? Ona da irade verdi sana da. Ona da güç verdi sana da. Şimdi şuraya gelen kimi dost tuttu? Cuma gecesi mübarek geldi ayet hadis dinleme. E dedim Rabbim ne buyuruyor dedi. Rabbisine geldi. Ha? E şimdi içkiye, kumana, zinaya giden kimi dost tuttu? Şeytan dedi ona ki git buraya. Sen ne işin var sohbet muhabbet? Canın çıkacak. Efendim keyfine bak, çay iç, kahve iç, meyveye, dizi seyret size ya. O da ona uydu gitti. Şimdi Allah o beni de buraya zorlamadı. Onu da oraya zorlama ama ezelde bilir mi? E bilir tabii. Bilmese benden ne farkı kalır? Allah bu celle, celle o benim ilahım olduğuna göre bilmesi lazım. İlmi az olan ilah olur mu? İlmi eksik olandan ilah olur mu? Peki yanlış bilenden ilah olur mu? E nasıl olur o zaman senin benim gibi duruma düşer ya? Ben de bir şey böyle olacak zannetiyorum. Yarın tersi çıkıyor. E ne olacak o zaman? Benim şey işte acizliğim ortaya çıkıyor. Bilgimin yetersizliği ortaya çıkıyor. Rabbim öyle olur mu? Haşa. Ben öyle bir Rabb'e mi inanıyorum? Haşa. O zaman. Ama, o öyle bildi diye biz burada mıyız? Değil. Biz buraya geleceğimiz için o öyle bildi. Anladın? Takvimde ne yazıyor yarın? Güneş, efendim 7.20 geçe. Takvim öyle yazdığı için Güneş onu duydu da aman ayıp olmasın batmağı hatası zannetmesinler diye bir dakika evvel mi doğuyor? Ya Güneş sistemi öyle düzenli ki o o vakitte doğacağından şaşmayacağından Allah'ın hesabı olduğundan dolayı ha, bunların hesabına göre olsa güvenilip takvim yapılır mı? <gülüyor> He? E, siz vardı bugün gelemedim der. <gülüyor> bir saat geç çıkıyorum göremedim ki nereden çıkacağımı der. E öyle şimdi. Uçaklarının durumu ne oluyor? Trenlerinin durumu ne oluyor? Vapurlarının durumu ne oluyor? Hepsinde aksama var mı? Rotar var mı? Hesap şaşması var mı? Ne? E onun için ona dayanılıp da hesap yapılır mı? Ama bugün Mevla'nın hesabıdır. Diyor ki yediği yirmi geçe. Aynı dakikada doğuyor mu? Doğuyor. Zaten aynı dakikada doğmuyorsa kim yanlış? Takvim yanlış. Veya Saat yanlış veya takvim yandı çünkü ayarı çeken o. E şimdi burada da Mevla'nın bilgisi şaşmaz. Çünkü yaratan o. O bilmeyecek de ben mi bileceğim? Tamam. Ama bizi zorluyor mu? Zorlamıyor, serbest bırakmış. Şimdi onlar şeytanları dost ettiler ama ''Ve yahsebûne ennû muhtedûn'' ''Kendilerini de hidayette sandılar.'' diyor. Şimdi bir insan sapıttığını bilirse, bunun ilacı var. Neden? İçi içine sığmaz, rahatsızlık hisseder, ya ben yanlış yoldayım, nasıl düzeleceğim diye merak eder. Buna da Allah bir tevbe nasip eder, umulur. Ama bir insan sapıtmış, ama ona sapıttın desen, sensin sapıtmış diyorsa, ben doğru yoldayım diyorsa, ve kendini hak ve hidayet üzere sanıyorsa, buna hangi hoca ilaç edebilir? E çünkü adam doğruyum diyor, seni dinlemez ki. Ha. Şimdi, burada tehlike, tefsir ne diyor tefsir? Bir insan diyor, kendini kafir olarak bilmese, ama Allah indinde kafir olsa, bu adam kafir midir, değil midir? He? Mazur olur mu? Olmaz. Neden diyor? Çünkü öğrenme imkanına sahiptir. Öğrenme imkanına sahipken, öğrenmezse bir meseleyi, onu inkar ettiği için kafir olursa Ama kendini de müslüman ve hidayette sanarsa Bunun durumu ne olur? Bu ayete göre Kendini hidayette sandılar ama Onlar sapıttılar buyurduğuna göre Zan ve tahminle bu işler olmaz Şimdi ne diyorum, ne demek istiyorum hoca efendi biraz Anlayamadık Efendim anlıyorum anlayamadığınızı da anlıyorum Çünkü o kitabın ibaresini okursam bilmece gibi bir adam kafir olduğunu bilmese, halbuki kafir olsa o fel ve kafir, o kafirdir diyor. Şimdi sen de diyorsun ki ne demek istiyor? Sana şunu demek istiyor, ben sana söyleyeyim şimdi. Şimdi ye ecüc Böyle iki millet dünyada yaşıyor mu? He? Bunlar millet mi? Kalabalık mı? Zülkarneyn aleyhisselam bunların önüne iki tanrıza set yaptı mı? Bunları arkada bıraktı mı? Ama Amerika bunları bulamadı hala Uydudan da gözükmüyorlar Siz şimdi uyduyu da işaretlemişsiniz Öyle iniyorsunuz iniyorsunuz inin, inin inin inin Tak kafasına biniyorsunuz Şimdi gidip Irak'ın sokağını görebiliyorsun uyduda Biraz fazla para verirsen Canlısı var Yani şu andaki saati görüyorsun Parayı az üye olursan Ne oluyor? O zaman birkaç gün evvelki görünüyor sokak. Şimdi bizim bu sokağa iner şu bizim sokağa. Orada yani 500 dolar, 1000 dolar şey aldıysa program şu andaki sokaktan geçeni görüyor. Amerika'dan seyrediyor. Ama e, parası az ise üyeliği 3 gün evvelki bu sokağa veriyor yine ona. Böyle sistemler var. Mevla'nın müsaade ettiği kadar gidiyorlar. Bunlar Allah'ın öğretileridir. Talimatıdır. Fakat ye cüz me cüce rastladılar mı? He? Peki bu milletler var mı dünyada? Var. E, e şimdi adam diyor ki Yani her taraf keşfedildi Bunlar görülmediğine göre böyle bir şey yok diyor. Efendim bunlar kıyamete yakın çıkacak mı? Çıkacak. Bunu da Kur'an söylüyor. Hatta, hatta, mesela e, Şimdi bir insan Kendisini Müslüman sanıyor. ''Ben Müslümanım'' diyor. İcabında bu namaz da kılabilir. Oruç da tutabilir. Hacca da gitmiş olabilir. Zekat da veriyor olabilir. Bak şimdi. ne en ne muhtedûn'' Bu şimdi kendini nerede sanıyor? İslam'da sanıyor. Nerede sanıyor? Hidayette sanıyor. Ama ''ye cüc ve me cüc'ü inkar ediyor.'' ''Veya debetülart ard'' ''Kur'an'la sabit olanlar üzerinde ekseriyetle duruyorum.'' ''Hadis meselesinde de izah getirebilirim.'' ''Vakit yok.'' Ayetle sabit olduğunda daha ciddi oluyor. Kolay oluyor. Anlatmam kolay oluyor. Ayet var dedim, hepiniz duruyorsunuz. Bu durumda bu insan veya diyelim Kur'an-ı şu anda daha başka malumatlar var. Başka hükümler var. Mesela işte ne diyor? Zinaden e, efendim e, recim hadisle sabittir. Ama e, yüz sopa yüz sopa. Kur'an'da var mı? Var. Hırsızın elin kesilmesi var mı? Var. var. Adam öldürenin kısas edilmesi var mı? Var. var. Bunlar ayetlerde olanları konuşuyorum. Birkaç güzel e, Şeriat kelimesi Kur'an'da var mı? Var. var. Casiye 18. ayet. Mesela bu gibi durumlarda bazı insanlar şu anda efendim Müslüman da kendilerini sandıkları halde bunları inkar ediyorlar mı etmiyorlar mı? Bol miktarda da bulunur bunlar. Şimdi bu insan Müslüman mıdır, kafir midir meselesinde. Şimdi Kur'an'dan bir ayeti inkar eden ne olur? Ama bu kişi namaz kılıyor, Müslümanım sanıyor, kendisini hidayette sanıyor. E ayette ne diyor? Onlar şeytanları dost ettiler ama kendilerini hidayette sanıyorlar diyor. Demek ki senin kendini Müslüman sanman seni İslam dairesinde Saklamıyor, korumuyor. Peki neden? Şu anda bilmemek mazeret midir? He? Değilir. İlim sebepleri şu anda bollaşmıştır. O kadar çoğalmıştır ki şu anda isteyen hemen bir Google diye bir şey var. Ayetullah Google diyorlar ona. Acayip bir şey yani. Böyle ne konuya girsen çıkıyor oradan bir şey. Bayağı bir bilgi çıkıyor. Doldurmuşlar. E şimdi dünyanın doğusunda batısında her tarafında İslam'ın hak olduğu, Kur'an'ın hak olduğu veyahut Kur'an'ın ayetinde ne var ne yok. Kur'an'da ne var ne yok. Şimdi bir insan girse ye cüc diye yazsak okuldan bile bu ayet olarak mealde bile çıkmaz mı? Neyse. E o zaman bu buna ulaşamadı diye mazur sayılır mı? Niye sayılmaz? Çünkü inandım dediği Kur'an'da neler bulunduğunu bilmek zorunda. Hepsi ezberinde kafasında kalamasa da duyduğu noktada ben Kur'an'da ne varsa inandım demek zorunda değil mi? Bu Kur'an'da da olsa ben inanmam dediği noktada kâfir oluyor. Şimdi burada iki kısım var. Bir kısmı Kur'an'da olsa da inanmam diyor. Ama Müslümanım aa diyor abdestim de var diyor. Beş vakit kuluyorum diyor. Yani bunlara rastladık. Bu siz de açıkça anlıyorsunuz ki bu kafirdir. Diğer bir kısmı var. Diyor ki ecüz mecûd tahbettler kıyamet yok bunlar diyor. İnkar ediyor. Fakat bu adama Kur'an'dan, hadisten delil okusan iman ediyor. Ya ben bilmiyordum diyor. Peki bu adamın bunu bilmeden inkar etmesi mazur saya, saydırır mı onu diyor? Saydırmaz. Bu noktada bilmemek mazeret mi? Değildir. Çünkü neden? Araştırması lazımdır. Araştırdığı zaman o ilme ulaşabileceği kaynakları var mı, sebepleri var mı? Vardır. O zaman din işi şakaya gelmez. Bu neye inanacaksın, neye inanmayacaksın meselesidir. Bu bir ciddi meseledir. Böyle bir ciddi mesele. Sen Allah'a ahireti, Rabbinden gelen haberleri ne kadar lakayit ve gayri ciddi, laubali şekilde karşılıyorsun ki, Var mı yok mu, inanayım mı, inanmayayım mı pazarlık konusu mu yapıyorsun bunlar sen? Burada su kaldırır mı bu? O zaman tehlike var. Bu sohbetleri dinleyenler öyle şeyler duyuyorlar ki çoğu yerlerde de bunları duyamazlar. Ondan sonra imanları ne oluyor? Kuvvet kazanıyor nur bakımından. Ondan sonra ne oluyor? Bir mecliste bir şey konuşulduğu zaman bu var diyor. Kendisi hoca olmasa bile bu var diyor. Neden? E çünkü güvendiği bir ağızdan duyduğu için hemen ona iman ediyor ve inkar edenlere de reddiye yapıyor. Sus diyor. Bak, kafir olursun diyor. İkaz ediyor. Onun için siz burada yani bu dersler kıyamet alametleri epeydir devam ediyor. Bu derslerde çok imani meseleler konuşuluyor. İtikad tasih ediliyor. Gözden geçiriliyor. İmam-ı Rabbani, Kudüs'e Mektubat'ında çok üzerinde durduğu konudur bu. Muhbiri Sadık Aleyhisselam'ın diyor, her haberi doğru çıkan Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi çıkacak, İsa Aleyhisselam inecek, Yejiş Meciç çıkacak, Dahbe'tlar çıkacak, güneş battan doğacak vesaire. Verdiği bütün haberler haktır ve gerçektir. Kur'an'ı da bırak, hadiste de olursa aynı Kur'an gibidir. Bitti. Bunlar ehli sünnetin iman nişanlarıdır ama Bilmediğin zaman Duymadığın zaman bilemiyorsun Bilmediğin zaman Neye ineneceksin